وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيق ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة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 ولا حول ولا قوه إِلَّا بك يا رب العالمين اذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين اذكر بالقران من يخاف وعيد وَأَما بنعممة ربك فحدث س بالله من الشيطان الرجم بسم الله الرحمن الرحيم daha önce beraber salonda yaptığımız programların devamını bu kez yine internet üzerinden canlı yayın suretiyle yapmaya çalışacağız inşallah. Bu haftaki konumuz yol e, alt başlığı ile yine varlığımız, farkındalığımız, söyleşisi olarak gerçekleşecek, tabi devamında söyleşi yapmak, soru almak, beraber konuşmak imkanı olmayabiliyor. Ama en azından kesintiye uğratmamak üzere yine internet üzerinden devam edeceğiz. Alt başlıkta bu hafta yol var dedik. Yol kavramı hem hayatımızda yer alan, bir kavram. Çünkü bir yerden bir yere intikalde sürekli yolu takip ederiz. Demin yaptığımız ifadede bile, tanımda bile bir yerden bir yere dedik. Çünkü yol hep başlangıç noktasıyla varmak istediğimiz yol, varmak istediğimiz yer arasındaki ee, güzergahı tanımlayan bir şeydir. Dolayısıyla yolun illaki e, varmak istediği bir sonuç olmalı. İnsan onu takip ettiğinde ''hedefin nereye, nereye gidiyorsun?'' sorusu hep yoldakilere sorulur. Bu e, sadece fiziksel manada e, bir yerden bir başka yere intikal anlamında kullanıldığı gibi esas itibariyle kişinin e, istikameti anlamında hedeflediği şey anlamında, kazanmak istediği şey anlamında da takip ettiği süreçler içinde yine yol kelimesi kullanılıyor. Cenab-ı Hak da bu kelimeyi kulun hayatı, hayatında kendisine varmak istediği yol olarak, müsbet manada olumlu olarak yine bundan çıkmak ve başka amaçlara, başka hedeflere e, yönelmek manasında da yoldan sapmak veya kötü yola, yanlış yola, aksi yola, gitmek olarak kullanır. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında hayat bir yolculuk ve kulun da bu yolculukta istikameti tutturması, yola doğru bir istikamete girmesi beklenen bir yolculuk. Aklıma Hz. Musa Aleyhisselam'ın Mısır'dan yola çıkması geldi. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki Hoca araculum min aksal medinete yasa'' Şehrin uzak tarafından bir adam çıkıp geldi, dedi ki "Kaleye Musa'' dedi ki ''Ey Musa innel melâ'ye etemirûne bik'' Şehrin ileri gelenleri senin hakkında konuşuyorlar, ''liyaktulûka'' seni katletmeyi müzakere ediyorlar, Fahruç Dolayısıyla sen yola çık, فَخْرُجُ Sen şehirden çık, اِنِّي لَكَ لَمِنَ النَّاسِح۪ينَ Ben senin için nasihat edenlerdenim. Senin iyiliğine konuşuyorum, sen buralarda durma artık dedi ve Hz. Musa Aleyhisselam'ın yola çıkmasını öğütledi. Cenab-ı Hak diyor ki, وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَا Hz. Musa Aleyhisselam bu öğüde kulak verip, Şehirden çıkınca Medya'nın istikametine doğru yola koyulunca dedi ki, قَالَ عَسَىٰ رَبِّي اَنْ يَهْدِيَن۪ي سَوَاءَ السَّب۪يلِ Dedi ki, umarım Rabbim beni yolun doğrusuna iletir, yolun iyisine iletir, yolun düzgününe iletir. Dolayısıyla Hz. Musa Aleyhisselam bir yola çıkmış Medya'nın istikametine doğru ama kendisine bir gelecek hazırlamasını, çıktığı bu yolda, bir doğru şeylerle, doğru sonuçlarla, iyi şeylerle karşılaşmasını Cenab-ı Hak'tan umdu. Dedi ki, عَسَىٰ <gülüyor> en اَنْ يَهْد۪يَن۪ي سَوَٓاءَ sebil." Bu anlamda bütün yola çıkanların en güzel duası olarak kaldı, dillerde kaldı. Rabbim beni yolun en güzeline, en doğrusuna iletsin. Bazıları da diyorlar ki, hatta Hz. Musa Aleyhisselam bir belirsizliğe çıktı yani istikamet de bilmiyordu. Yol aldı, yol aldı nereye gideceğini. Dedi ki Rabbim beni iyi bir yere vardırsın. Çünkü o beni biliyor, görüyor. Şu anda ee, şehirden kaçmak ve e, kendime başka mecralarda bir şeyler aramak üzere yola çıktım. Es'ar <gülüyor> Rabbi en yani sewa sevil. Cenab-ı Hakk onun bu yola çıkışındaki Allah'a güvenmesini, Cenab-ı Hak'tan istikamet ummasını bize boşuna anlatmadı. Kul yola çıkınca beklentisini, Cenab-ı Hakk'ın kendisine bir şeyler hazırlayacağını, sonuçların yani bu yolun neticesinde eline geçeceklerin Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle gerçekleşeceği bilincini bize öğretti. Nitekim Hazreti Musa Aleyhisselam'a yolun neticesinde وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدْيَنَا Medyen suyuna gelip varınca hoca عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النَّاسِ Orada bazı insanlar, bir topluluk insanla karşılaştı. Bunlar يَسْقُونَ suluyorlar. Vocada min donuym, onların hemen birisinde imra ateini iki kadın, tedudani onlar da böyle hayvanlarını sudan alıkoymaya çalışıyor, çalışıyorlar. Hz. Musa aleyhisselam kadınlara dedi ki: "Kalemahat bu kuma. Sizin işiniz ne böyle dedi? Neden insanlar sularken hayvanlarını, siz hayvanlarınızı sulamaktan alıkoyuyorsunuz? Nedir bu? Kalemahat bu kuma. Bu iki kadın dediler ki, لَا biz sulamayız, hatta حَتَّى يُصْدَرَ Bu çobanlar suyun başından ta ki ayrılıncaya kadar onlar çeker giderler, sonra biz sularız. Hz. Musa Aleyhisselam onların kadın başlarına hayvanlarını sulamak zorunda kaldıklarını görüp onlara yardım etmek istedi. Ee, dedi ki onlara hani sizin erkeğiniz yok mu? öyle soru sordu. Dediler: "Ve hatta yastirur ri'a u abuna şeyhun kabir. Babamız yaşlı bir adam. Dolayısıyla buraya gelemez." Fe bunun üzerine sekalehuma. Hazreti Musa Aleyhisselam onlara e, hayvanlarının suladı. Simma tawalla ila'z-zilli. Sonra zil, gölgeye çekildi. Ve dedi ki: "Kala رَبِّ اِنِّي لَمَا أَنْزَلْتَ اِلَيَّ min خَيْرٍ فَقِيرٍ Yani suyun başına gelmiş, orada böyle bir hadise ile karşılaşmış, sonra tabi çobanlar bir erkek görünce engel olamadılar. Hz Musa Aleyhisselam güçlü birisi üstelik bir tane vurmasıyla hatırlarsanız şehirde adamın düşüp ölmesine yol açmıştı. Dolayısıyla güçlü kuvvetli birisi قال رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ Ha ''Rabbim bana bu verdiğin nimet gücünü, şeyini kastediyor, fiziki gücünü kastediyor. falan أَكُونَ ظَهِرًا نِلْ Ben bundan böyle mücrimlere, yanlış kimselere destek olmayacağım, senin bana verdiğin bu nimetle dedi. İyi kimselere destek olmayı seçti ve zavallı, çaresiz, zayıf kimselere yardımcı oldu. Tekin bu örnekte de iki hanımefendiye yardım etti çok centilmence davrandı, Cenab-ı Hakk'ın rızası için ona verdiği söz ile kuvvetini doğru yolda kullandı. Zaten yola çıkarken Cenab-ı Hak'tan netice ummuştu. Vardığı yerde bir barınak, vardığı yerde bir yuva, vardığı yerde tanıyacağı, seveceği ve onu da sevecek insanlar. Bunlar bir garip kimsenin bir şehre gittiğinde daha en baştan umacağı şeyler. Cenab-ı Hak ona bunları ayarladı. Diyor ki gölgeye çekilip, Rabbim ben o kadar çaresiz, o kadar fakirim ki bana şimdi ne göndersen her şeye ihtiyacım var. اِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ عَلَيَّ min خَيْرٍ fakir. Bana şimdi ne indirsen, ne göndersen hepsine fakir ve ihtiyaçlı durumdayım. Diyor ki, فَجَاءَتْهُ اِحْدَاهُمَّ Cenab-ı Hak dedi ki bu iki kadından birisi geldi yanına. قَالَتْ Dedi ki kadın Cenab-ı Hak diyor ki temşiyâle istihyâin. Utanaraktan, utana sıkıla yürüyerek bu kızlardan biri geldi yanına. Muhtemelen babalarına gittiler, babalarına dediler ki, babaları dedi ki niye erken geldiniz? Dediler ki bir adam geldi, bizim halimizi sordu, sonra bizim hayvanlarımızı osuladı. O yüzden işimiz erken bitti, erken geldik. O kişiyi bana çağırın dedi. Ee, yanılmıyorsam bu Hazreti Şuayb Aleyhisselam olabilir. Ee, gelip işte utanarak sıkılarak Hazreti Musa Aleyhisselam'ı çağırdı. Dedi ki, قَالَتْ inne abi يَدُعُوكَ Dedi ki, babam seni çağırıyor. لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا Bizim hayvanlarımızı Sulaman kayaşılığında sana iyilik yapmak istiyor. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ Yanına gelip bütün başından geçenleri ta Mısır'daki hadiseleri anlatınca, قَالَ <gülüyor> Dedi ki korkma artık. Buralar Mısır'ın hakimiyet alanı dışında. Buralara gelemezler. نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ zalimin Sen zalim kavimden kurtulmuşsun. Sonra dedi ki, kızlardan biri dedi ki, قَالَتْ يَا أَبَتِسْتَ اَنْجِرْهُ ''Babacığım sen onu çalıştırsan, inne hayra men iste'certel qaviyyul amin'' Böyle kuvvetli bir adamı, işte orada da görüyoruz Hz. Musa Aleyhisselam, kuvvetli bir kimse. El qaviyy bir <gülüyor> de el amin, güvenilir bir kimse, iyilikten yana, dürüstlükten yana davranış geliştiren bir kimse ve hikayesine bakılırsa da düzgün bir adam, sen bunu çalıştırsan ya babacığım diye Kız babasına bir teklifte bulundu. Bunun üzerine babası dedi ki, قَالَ اِنِّي اُر۪يدُ اَنْ اُنْكِحَكَ ''Ben seni nikâhlamak istiyorum.'' اِحْدَ بِنَ تَيَّهَا تَيْنِي Şu iki kızımdan biriyle. عَلَى أَنْ تَأْجُرَن۪ي ثَمٰان۪ي حِجَجْ ''Bana sekiz yıl çalışasın.'' فَيُنَ اتْمَمْتَ عَشْرًا ''Eğer ona tamamlarsan, فَمِنْ <femin> endik O da senden olur. Yani aslında on diyesim var ama hani sekiz aslında, e, on da desem olur. Yani mir olarak kızı için istiyor ama sekiz yılda çalışsan sekize razıyım fakat ona da tamamlarsan فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ O da senden olur. وَمَا أُرِيدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ Ben sana zorluk çıkarmak istemiyorum setajidunni inşaallahu min as-salihin beni inşaallah iyi kimselerden bulacaksın. قالدالیکا بيني و بينك hazreti Musa aleyhisselam kabul etti teklifi dedi ki bu ben senin aranda. قالدالیکا بيني و بينك. اي عمل اجليني قضايتو ben şimdiden ne sek ben şimdiden sekiz veya on diye diretmiyorum ama hangisini yaparsam yani bu yıllar gösterecek bunu. Ey Yemel, aceleyi ni kadaytu? Sekizde de bıraksam, 9 ona da tamamlasam, falâ aduane alay. Bana düşmanlık etme. Yani sekiz dedi hemen bıraktı gitti. 9'a ona tamamlamadı deme. Falâ aduane alay. Vallahu ala ma nakuul wakil. Allah bizim bu konuştuklarımıza wakildir diye sözleşmeyi aktetti. Bu hem içinde iş sözleşmesi olan bir nikah sözleşmesiydi. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle, Hz. Musa Aleyhisselam'a kendisine güvenip yola çıkınca, vardığı yerde hem iş hem eş hazırlamış oldu. Bu Hz. Musa Aleyhisselam bakımından, diğer taraftan kızlar açısından düşünürseniz de Cenab-ı Hakk'a güvenen bir kimseye Cenab-ı Hakk'ın eşini ta Mısır'dan yola çıkararak ayağına kadar getirdiğini de Düşünebilirsiniz çünkü aynı düğümde Cenab-ı Hakk'ın bir tarafa bunu hazırlarken diğer tarafa da diğerini hazırladığını görüyoruz. Şu halde yola çıktığımızda önemli olan niyetimizdir. Çünkü yolun bizi nereye çıkaracağı ve nelerle karşılaşacağımız ve hangi sonuçlarla e, neticeleneceği bu yolun bizim niyetimize göre şekillenir. Bu Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir sünnet. Kişinin yola çıktığında istikametini dolayısıyla varmak istediği yer burada önemli hale geliyor, bu kişinin niyetiyle alakalı. Dolayısıyla neye niyet ederse ona göre amaç seçecek ve ona göre de istikameti gelişecektir. Şş, yolda kalmak diye bir tabir var, yolda kalmak yani yolu tamamlayamayak, tamamlayamamak. Allah Azze ve Celle diyor ki niyet önemlidir. Kişi eğer niyetini aldıysa o men yehruc min beytihi evinden çıksa muhaciran ilallahi ve rasulihi Allah'a ve rasulüne hicret etmek üzere. Bu da onun niyeti. Allah'a ve rasulüne hicret ediyor. Maksadı Cenab-ı Hakk'a ve onun elçisine yani diyelim ki Mekke'den çıktı, Medine'ye hicret ediyor, Mekke'de e, müşrikler ona İslami bir hayat, dini bir hayat, Cenab-ı Hakk'a saygılı yaşayacağı bir hayatı e, fırsat bırakmamışlar, daraltmışlar, sık boğaz etmişler, onu işkencelerle bunaltmışlar, hicret ediyorlar. Sahabiler böyle hicret ettiler. Bunların hicreti böyleydi. ''Muhaciran İllallâhi ve rasuli Allah'a ve Rasûlü'ne hicret. Cenab-ı Hak ayette dedi ki, ثُمَّ يُدْرِكُهُ ma'utu" Sonra ölüm onu yakalasa, yani yolda ölüm onu yakalasa, varmak istediği yere varamasa. Peki ne olur? Yani yolda kalmak ki Cenab-ı Hakk'a hayat yolculuğumuzda bizi ölüm yolda bırakır. Allah Azze ve Celle diyor ki, bir şey olmaz, neticesi فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى Onun karşılığı, Allah'ın üzerine tas tamam düşer. Yani Cenab-ı Hakk'a Allah diyor ki onun karşılığını vermek benim açımdan gerekir. Bu benim üzerime hak olarak gerçekleşir. Neden? Çünkü dedik ki yola çıkarken niyet esastır, kişinin niyetle e, yapmak istediği şeyi anlam kazanır, yolda böyledir. Yola çıkan kimse eğer yolda muradı Allah ve Resulü ise Cenab-ı Hak onun yolda kalsa bile karşılığını ona vereceğini anlatır. Bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok kişiyi katletmiş. Bu böyle işte 80-90 hatta 99 kişiyi katletmiş bir kimseden bahseder. Bunun tövbe arayışı içerisine girdiğini bağışlanmak üzere. Cenab-ı Hak ile ilişkilerini düzeltmek için bir yol aradığını ve ona buna şuna sormuşken, birine sordu bir o zamanki rahiplerden birine, ''Adam bu kadar çok adam katletmişken senin için tövbe yolu yoktur.'' diye ona yolu kapadı, ona bir yol bırakmadı, bunun üzerine kızdı, sinirlendi onu da katletti. 99'du, 100'e tamamladı. Derken yine yol arayışı içerisinde bir başkasına sordu, o da dedi ki yani Allah Azze ve Celle kullarına böyle yolu kapatmaz, onları ümitsiz bırakmaz, onları çaresiz kendisine hiçbir şekilde ulaşamayacakları şekilde onları e, ümitsiz bırakmaz. Tam tersi ne kadar çok günah işlemişler olurlarsa olsunlar Allah Azze ve Celle kendisine davet eder. Yani yolu kuluna açar. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ Cenab-ı Hak diyor ki biz insana yolu açtık. Bu kuldan Allah'a olan bir yol yani kulun Cenab-ı Hakk'ı amaçladığı فَمَنْ شَاءَ ila اِلٰى رَبِّهِ dedi <سَبِيلًا> dediği ayette kulun Rabbine bir yol, la girdiği bir yoldan bahsediyoruz. Bu yol kuldan başlayan ve Cenabı Hakk'a uzayan Cenabı Hakk'ın hedeflendiği bir yol olarak başı ve sonu iki noktadır. Dolayısıyla geometrik olarak tarif edersek bir noktadan başlayan ve başka bir noktayı hedefleyen ee, çizginin adı doğrudur. Doğru böyle tarif edilir. İki nokta arasındaki en yakın mesafe veya iki nokta arasındaki çizgi, buna doğru denir. Allah Azze ve Celle de kendi yoluna wa anna hadda sirati, işte bu benim yolum, mustaqimen dostordur. Fettabeguhu ona tabi olun. Dolayısıyla çok yollar vardır böyle güzel gali, kıvrımlı. Oraya uğrar, ötekine uğrar, ötekine uğrar. Eskiden köy yolları öyleydi. Köy çıkar, gideceği en son gideceği köye değil de arada bakmışsın yedi sekiz tane köye uğrar. Bu böyle zikzak yapar bir sürü. Hep o yolda giderken ilk köylerdekilerin şanslı olduğunu düşünürsünüz. Ama son köydeysen eğer ona uğrar, ötekine uğrar, ötekine uğrar, ötekine ötekine bir sürü gereksiz mesafeleri dolaştırır. Bunlar eğrik, büyürü yollar demektir. Allah Azze ve Celle'nin yolunda hedef ve istikamet tek olduğu için yani Cenab-ı Hak olduğu için onun yolu dosdoğrudur. Kul Allah Azze ve Celle'nin muradı ve mutlubu, hedefi kıldığı için sadece Cenab-ı Hakk'a yol alır. Dolayısıyla da amacı Allah'ın ta kendisidir. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğu ve Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır. Başka bir hedefi olmadığı için bu yol doğru ve sırat-ı müstakim adını alır. Dost doğru yol. İşte Cenab-ı Hakk'a bağışlanmak üzere nasıl yol bırakmaz, o kişi senin önünü nasıl kapatmış dedi. Sen Cenab-ı Hakk'a yol almak istiyorsun. O zaman tövbe edeceğin, salih kimselerin olduğu, iyi arkadaşlar, iyi çevre kurabileceğin bir yere hicret et dedi. O hizmet edeceğin yerde Allah'ın rızasına uygun olarak yaşayabilmek ümidiyle hicret et. Bu kişi yola çıktı, yolda ölüm kendisini yakalayınca Allah'ın elçisi diyor ki, ''Bunu canına alacak melekler, bunun geçmişteki kötü yaşamına e, ve henüz daha tövbe etmek istediği yurda diyene dair kimi aralarında müzakere, konuşmalar oldu, bunlar teşbihi olabilir. Allah Azze ve Celle onlara birini gönderdi ve dedi ki varmak istediği yere ve amaca uygun olarak, onun niyetine uygun olarak neticesini ee, vermek benim üzerime düşer ve kişiyi Cenab-ı bu tarafa kaydırdı, meleklere ölçtürdü, varmak istediği yere daha yakın bulundular. Şimdi kişinin niyetine göre Cenab-ı Hakk'ın şekillendirdiği sonuçtan bahsediyoruz ve yolun da kişinin önüne böyle açıldığını ve Cenab-ı Hakk'ın böyle bir istikamet koyduğunu ifade ediyoruz. Allah azze ve celle şu halde kendisine olan yolu, kendisine giden sırat-ı mustakimi insanların hepsini davet ettiği bir yol olarak. Allahu yed'u ila daris selam. Allah bu esenlik yurduna gidecek bu yola insanları çağırdı. Soru şu: İnsanlar ucunda sonsuz mutluluğun olduğu, böyle bir yola neden girmezler, neden başka bir yollara, başka yollara saparlar? Bizler bu bahsettiğimiz sürecin birer öznesi olarak, bizler bu hayatta bunu yaşayan kimselerin ta kendileri olarak nasıl bir e, süreçte kendimize yol belirliyor, yol seçiyoruz. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَا الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِهَيْرِ <الْحَقِّ> Yeryüzünde haksız yere büyüklenenler, diklenenler yani zalim olan kimseler, zulümden yana taraf olanlar. Cenab-ı Hakk'ı kendi Rableri olarak bilip, O'nun hak olarak öğrettiği ve hak olarak, gerçek olarak farkındalığını yaşattığı hususlara bağlanmaktansa diklenip zalimce, yanlışlara taraf olanlar, yanlıştan yana kalanlar. Bunlar büyüklenen tipler. Cenab-ı Hak diyor ki, haddini bilmeyen bu kimseleri ''se asrifu an ayatiya'' Kendi ayetlerimden savacağım, uzaklaştıracağım. Şimdi böyle bir sistem işliyor dünya hayatında. İnsaflı olan kimseler, dürüst olan kimseler Allah Azze ve Celle onları kendi ayetleriyle buluşturuyor. İnsafsız, adaletsiz, büyüklenen tipleri ise uzaklaştırıyor. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاِيْ سَب۪يلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا Bunlar düzgün yolu, hak istikameti görseler yol edinmezler. Çünkü diklenen tipe, büyüklenen tipe, haksız yere kendisini bir şey zanneden, gerek insanlarla olan ilişkisinde kendisini büyük gören, gerek Cenab-ı Hakk'a karşı olan ilişkisinde Allah'a karşı kendisini büyük gören kimseler, bu istikbar dediğimiz şey kişinin haktan yana, hidayetten yana nasibini karartır, azaltır, ee, yok eder. Demek ki o zaman kişinin yola girmesi, istikamet alması neye bağlıdır sorusunun cevabını bu ayetten okuyoruz. Bir kimse hidayet yolu, istikamet yoluna girebilmesi neye bağlıdır? Cenab-ı Hak diyor ki, ben büyüklenen kimseleri ayetlerinden uzak tutarım. Bunlar istikamet yolunu, hak yolu görseler, ve inyaru sabiila roşdi la yeddakiduhu sabiila onu yol edinmezler. Ve inyaru sabiila alqayi yeddakiduhu sabiila onlar eğrilik yolunu, azgınlık yolunu, taşkınlık yolunu görseler, onu yol edinirler. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَتِنَا Bu neden böyle? Çünkü bunlar ayetlerimizi yalanla yutturuyorlardı. Şimdi bu yüklenme nasıl gerçekleşiyormuş? Cenab-ı Hak bir konuda doğrusunu konuşuyor. Vallahu يَقُولُ الْحَقَّىۜ Allah hakkı konuşur. وَهُوَ يَهْدِ السَّب۪يلۜ Ve o doğru yola iletir. Allah hakkı konuşur ve Allah doğru yola iletir. Allah hakkı konuştuğunda onun hak söylediğinin hak olduğunu teslim etmezler, kabul etmezler. Bunun öyle olduğunu Allah azze ve celle onlara fark ettirdiği halde aslında Cenab-ı Hakk'ın söylediğinin doğru olduğunu anladıkları halde bunu kabul etmezler. Hayır Cenab-ı Hak yanlış söylüyor derler. Cenab-ı Hakk'ın söylediği yanlış. Doğrusu şu diye kendi söylediklerini öne sürerler. Bu mert olan tipler, mert olmayanlar Cenab-ı Hakk'ın söylediğini yine yanlış bulmuşken, aslında Cenab-ı Hak öyle söylemiyor diyerek bu kez Cenab-ı Hakk'a aynı anda iftira suçunu da işlerler. Neticede Allah'ın söylediği hakkı beğenmeyerek verdikleri reaksiyon aslında aynıdır. Çünkü onu kabul etmeme reaksiyon. Biri düzgünce reddediyor, bunlar kâfirler, açıktan kâfirler, diğeri kıvırarak reddediyor, fark etmiyor. Bunlar her ikisi de büyükleniyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin hükmünü hak olduğunu bildiği halde teslim etmediği için Hakk'a karşı büyüklenmiş oluyor. Şimdi büyüklenmeyi yaşayan kimsenin bir adım sonra yoldan çıkması, Yolda istikametini tutturamaması, yolunu kaybetmesi söz konusudur. Bu Cenab-ı Hakk'ın sünneti. Çünkü diyor ki artık o rüşt yolunu edinemez. وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الْرُشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا Ama bu neye müsait hale geldi? وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا Azgınlık yolunu gördüğünde bu kişi azgınlık yoluna uyar. Soru şu, hak olarak Cenab-ı Hakk'ın söylediğinin hak olduğunu gördüğü halde niçin Allah'ın ilettiği istikamete ve yola kimse, bir kimse uymaz? Hani bu Allah'ın söylediğinin hak olduğunu anlayamasa, fark edemese, bu yüzden reddetse bu olabilirdi ama buna Cenab-ı Hak fırsat bırakmıyor. سَيُّر۪يكُمْ اَعْيَاتِه۪ي فَتَعْرِفُونَا Ayetlerini size gösterecek ve anlamanızı sağlayacak. Anlamayı sağlamak Cenab-ı Hakk'ın üzerine aldığı bir şey. سَنُر۪يهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ Biz göstereceğiz ayetlerimizi hem dış dünyadan hem içten onlara ta ki onun hak olduğunu onlar katında yani kendileri hak olduğunu kavrayıncaya kadar. Cenab-ı Hakk bunu böyle açık garanti altına almış. O zaman anlamamaktan, Fark edememekten olmadığına göre, kişinin Cenab-ı Hakk'ın söylediği hak sözleri, Cenab-ı Hakk'ın hak dinini bütünüyle ee, beğenmeyerek küçük görmesi, reddetmesi veya tarif etmesi, bu yollara girmesi, bunlar kabul etmenin dışındaki seçeneklerin tamamı hangi sebepledir? Hangi sebep kişiyi bundan caydırır? Ki bunun uca, ucunda Cenab-ı Hakk'a ulaşmak, O'nu memnun etmek, O'nun vadine kavuşmak da var. Kişiyi yoldan çıkaran şey nedir? O zaman yoldan bahsediyoruz, bir öznemiz var, yolda ilerliyor, varmak istediği bir istikamet var. Buna sırat-ı müstakim diyoruz, Dost doğru yol diyoruz. Sonra bu sırat-ı müstakimden sağa yahut sola sapmalardan ve yoldan ayrılmalardan söz ediyoruz. Nedir kişiyi yoldan ayıran şey? Allah Azze ve Celle dedi ki, اَرَأَيْتَ مَنْ اِتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ İlahını, hevası edinen kimseyi gördüm mü? Heva, arzular. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَد۪يثِ لِيُدِلَّا عَنْ سَبِيلِ İnsanlardan öyleleri var ki Allah'ın yolundan saptırmak için sözün o lehvine, eğlencelisine, boşuna, o heva dolu olanla, insanların arzularına uygun düşen ama içeriği bakımından bir karşılığı olmayan şeyler. Batıl içerikte e, görüntüsü güzel kılıfla, kılıflanmış. لَهْوَ hadis. Bunlar insanların arzularına hitap eden şeylerdir ve kişiyi yoldan istikametten çıkarmak üzere e, yol boyunca kişinin muhatap olduğu şeyler, Cenab-ı Hakk'ın insanın sınandığı süreçte yol ve yola alternatif olarak oluşturduğu şeyler, bunların hepsini aslında Cenab-ı Hak tanzim etmiş. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ biz ona yolu açtık dediğinde, اِمَّا شَاكَرًا Ya şükredenlerden olur ve اِمَّا kafura Yahut nankörlerden olur. Dolayısıyla yol iki türlüdür. Ya kişi şükredenlerden olur, Rabbini tanır ve bu süreçte Rabbine karşı saygılı bulunur. Hayat yolculuğunda amacı olarak Cenab-ı Hakk'ı istikametinde, yolunda, hedef olarak edinir yahut Cenab-ı Hakk'a körlük eder, onu göz ardı eder, denklemin dışına çıkarır, yolunda amaç etmez. Bu kez neyi amaç edinir derseniz, hevasını amaç edinir, arzularını amaç edinir. Kişi arzularını amaç edindiğinde de kısa vadede arzularını sağlayacak her yeni amaca yeni bir yol edinir. Dolayısıyla bu kimselerin yolu ve yolları çoktur. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَق۪يمًا İşte bu benim yolum dostu olu. فَتَّبِعُوهُ بُنَا اُيُنْ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ Yollara uymayın. Onları çoğul kullandı Cenab-ı Hak. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ ki sizi, Cenab-ı Hakk'ın yolundan ayırır... Bu süreçte insanı Cenab-ı Hakk'ın yolundan ayıracak hususun, kişide arzular dediğimiz parazit unsurlar olduğunu e, gündemimize aldık. وَاَنَّ Cenab-ı Hak dedi ki, ara مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ Bu kimse de ilahını hevası edinmiş, yani mü'minler ilahını yegane ilah olan Allah Azze ve biliyorlar, onu kabul ediyorlar. Çünkü ondan gayrı bir ilah yok, var edilen sistem, var edici, tek bir elden bütün sistemi yarattığı o kadar aşikar ki bizler de içinde bu sistemin parçası olarak bunu her kim yarattıysa ona o yegane ilah, tek ilah diyoruz ve hayatı onun adına yaşayıp onu ona saygılı bulunmayı bir yaşam tarzı olarak, ölçü edinmişiz. Bu akleden kimselerin yapabildikleri en iyi şey, hayatı anlamlandırıp hayatın sahibine yol aramak ve bu hayat ve bu sınırlı sonlu ve sınırlı bu hayattan sonsuz ve bitimsiz, sonsuz ve sınırsız bir hayata O'nun vadiyle yani var edicinin kavuşabilmek, bu akleden kimselerin girdiği istikamet ve bu istikamette her kişiye Cenab-ı Hak bir pusula vermiş. Buna akletmek dediğimiz, kişinin aklettiği, gözlem yaptığı, değerlendirdiği içindeki süreçlerin tamamı, eğer buna dikkat ederse istikameti tutturur. Buna dikkat etmez ise o zaman istikametten sapar... Cenab-ı Hak buyurdu ki, قُلْ kullun يَعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَةِ Herkes şakilesine göre amel etsin. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدَى سَب۪يلًا Kim en doğru yol tutturacak, kim en doğru yol edinecek, bunu en iyi Allah Azze ve Celle bile. Demek ki herkes de bu Şakil'e dediği cenab Hakk'ın kişinin kendisindeki hakkı bilebileceği, o şakül gibi yani o duvarı doğru yapabilmek için, duvarcının kullandığı istikamet tutturabilmek için, o her bir tuğlayı üst üste koyarken doğru nedir, yanlış nedir, düzgün nedir, istikamet nedir, adalet nedir, zulüm nedir, sadece duvardaki Doğruluk, doğru yan değil, hayattaki her konuda Cenab-ı Hakk'ın bize yaratılıştan var ettiği doğruyla yanlışı, güzelle, çirkini, adaletle, zulmü ve diğer tüm ayrımlarda güzelini bulabilmeyi öğrettiği bir şakilemiz var. herkesin kendi karakteri. Kimi bunu Cenab-ı Hakk'ın fıtratında var ettiği özgünlükte tertemiz kullanarak dışa vurur, Allah onları hidayete ve kendisine varan yola kavuşturur, kimileri buna müdahale ederler, ipe dokunurlar, istikameti bozarlar ve kendi parazit duygularını, hevalarını, arzularını işin içerisine katmak suretiyle yoldan saparlar. رَئِيْتَ مَنْ اِتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ İlahını hevası edilen kimse ve bunları Cenab-ı Saptırır. Böyle kimseleri Allah Azze ve Celle saptırdığı zaman dönüp biz müminlere diyor ki, hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de tahil olmak üzere hepimize diyor ki, وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ sabila. Allah'ın saptırdığı kimseye sen bir yol bulamazsın. Allah'ın saptırdığı kimseye sen bir yol bulamazsın. Çünkü kişiyi yola ve istikamete kavuşturmayı ve böylece hidayetle buluşturmayı Cenab-ı Hak üzerine almıştır. O yüzden demin okuduğumuz ayette diyor ki, ''Ben kişiye bakarım eğer hakşinas bir kimse ise, dürüst bir kimse ise, kendisine fırtırattan verdiğim imkanları düzgün kullanıyor ise, mutevazı ise Rabbini yani beni diye Cenab-ı kendisini tanıyor ve saygılıysa ben onu ayetlerimle buluştururum. Ve lev alim Allahu fihim khayran lasma'um. Allah onlarda bir hayır buldu mu onlara duyurur onu. Eğer böyle değil de zalim bir kimse ise ayetlerimden onu savar, uzaklaştırırım. Artık o burnunun dibinde de ''hidayet yolunu görse uymaz.'' وَاِنْ وَا يَرَوْ سَب۪يلَ الرُّشْدِ la يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلَ Onlar rüşd yolunu görseler de uymazlar. Dolayısıyla kim, bir kimsenin bulunduğu ortamda hidayet yolunun çok yakınında olması onun hidayete uyacağı anlamına gelmez. Cenab-ı Hak ayette demiyor ki ''hidayet yoluna yakın olanları yola çıkarırım.'' Uzak olanları hidayet yoluna çıkaramam, çok uzakta duruyorlar. Onları da dalalet yoluna gönderirim. İnsanın bulunduğu ortamda insanın dalaletin yaygın olması, egemen olması, çok olması veya hidayetin öyle olması, etrafının hacı ile hocayla dolu olması, iyi kimselerle etrafının dolu olması, etrafındaki kimselerin hidayet yolunda olması, onun hidayetinin garantisi değildir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın neye baktığını, Ayette görüyoruz. O diyor ki ''Se'esrifu an ayeti tekebberûne fil ardi bi ''Haksız yere ayetlerimden uzak durup büyüklenenleri savacağım.'' Ayetlerime karşı ''Ellezîne <Sessiz> ye tekebberûne fil ardi bi ghayri'l haq'' ''Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım.'' Bunlar hak yolunu görseler de uymazlar. وإن يروا سبيلا رشدا لا يتخذوه سبيلا أما وإن يروا سبيلا غيا ازغن طشقن yolunu gördüklerinde de yetti يت... وإن يروا سبيلا رشدا سبيلا الغي يتخذوه سبيلا. onu yol ediniler yani ki bennehum kanu yekfuruna bi çünkü bunlar ayetlerimizi yalanlayıp duran kimselerdir buyuruyor Allah celle demek ki yol Boyunca kişiyi bundan çeldirecek hususlarda şeytanlar rol alır, sadece şeytanlar rol almaz, şeytanların ilişkide bulunduğu insanlar da rol alır. Ama kişi yol boyunca tercihlerini hep bilerek kullanır. Bizim aklımızdan çıkarmamız gereken bir şey, yol boyunca çeldiriciler kişiyi Farkındalığını yok ederek, dolayısıyla mağdur ederek yoldan sapmasına, yoldan çıkmasına ve böylece hidayetten kopmasına e, ve mağdur olmasına yol açmaz. Cenab-ı Hak diyor ki وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ Ad ve semut kavimlerine bakın. Onların yerlerini, yurtlarını da biliyorsunuz. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ a'malahum. <أَعْمَالَهُم> Şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. Vcddedihmeani siviili ve onları yoldan çıkardı ama vakanu müstebcirin onlar uyanık farkında idiler yani şeytan onları yanlış istikamette allayıp pullarken yaptıklarını onlara güzel gösterip onları yanlış şeylere davet ederken haktan ayrıldıklarını yanlışa yöneldiklerini Sadece arzularıyla, hevesleriyle örtüştüğü için hakkı bırakıp batıla doğru yol aldıklarının farkındaydılar. وَكَانُوا مُسْتَبِصِر۪ينَ Dolayısıyla bir bilinç ve şuur buna eşlik ediyor. Bu bir mağduriyet değil, bu bir tercih, bu bir satış. Cenab-ı Hak'tan vazgeçip batıla yönelir. Cenab-ı Hak bunu اُلٰٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوَ الْدَلَالَةَ بِالْهُدَىٰ Dalalet yolunu, yani sapkınlığı hidayetten vazgeçerek satın aldılar. Yani hidayeti para gibi kullanıp hidayetten vazgeçtiler ve dalaleti satın aldılar. فَمَا رَبِحَتِّ جَارَةُهُمْ Onların bu ticareti hiç karlı olmadı. O كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Ve onlar doğru yola, istikamete kavuşmuş da olmadılar. Bu yaptıklarıyla. Peki kul yola giriyor Allah Azze ve Celle'nin yoluna. İçinde bulunduğu toplumun etkisiyle, çevresel etkilerle vesaire vesaire veya cılız bir isteklilikle vesaire ama yol boyunca çendirciler ile sınanıyor. Allah Azze ve Celle dedi ki, iman yoluna giren kimselere اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّهُ hum la يُفْتَنُونَ İnsanlar sandılar mı ki biz iman ettik dedikten sonra hiç sınanmaya, hiç sıkıntılara uğratılmadan öylece bırakılacaklar. Hayır, bu ihtimali Cenab-ı Hak reddediyor. İllaki yol boyunca sınanacaksınız. Bu bir bilgisayar oyunu gibi yola çıkıyorsunuz, yolda adım başı belli çendiriciler, belli şeyler karşınıza çıkıyor, onlarla uğraşıyorsunuz. Eğer niyetinizi ve amacınızı niyetten kaybetmezseniz, amacın motivasyonunu, amaca bağlılığınızı kaybetmezseniz, Cenab-ı Hak sizi yol boyunca sabit kılıyor. Amaç ne? Cenab-ı Hakk'ın Amaç ne? Cenab-ı Hakk'ın vaad ettiği sonuca kavuşmak. Nedir o? Ahiret. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki, وَالَّذ۪ينَ bil بِالْاٰخِرَةِ وَالْيُؤْمِنُونَ بِهِۜ Ahirete iman edenler buna da iman ederler. Yani Allah'ın dinine, başta kitabı olmak üzere Rasulü'yle gönderdiği çağrısına, dolayısıyla bu dine yani, e, ancak ahirete iman eden kimseler iman edebilirler. Ahiret ise amaç, amacı yolun başına koyar, koyarak, bu amaca varmak heyecanıyla kendisini motive eden kimseler Cenab-ı Hakk'ın gönderdiklerine de iman ederler. Cenab-ı Hakk'ın gönderdiklerini akledip değerlendirip anlarlar ve bu süreçte çendiriciler onların üzerinde etkili olmaz. Çünkü ahiret heyecanı, Cenab-ı Hakk'ın vadettiklerinin heyecanı aynı şekilde onların duygularını da bağlar. Ama kişi eğer amaç olarak ahireti ve bunun heyecanını içten içe sahici yaşayacak bir ee, düzlemde değilse, şuur dünyası bunun üzerine oturmamış ise, o kez devreye girer. Böyle kimseler dine olan imanlarını muhafaza etmekte de ve dini yaşamalarını, mesela namazı muhafaza etmekte de zorlanırlar. وَالَّذ۪ينَ bil بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ آHİRET'e iman edenler, ona da iman ederler. وَهُمْ ala صَلٰاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Ve onlar namazlarını muhafaza ederler. Demek ki namazını muhafaza etmek, ahirete iman etmekle ki namaz bu yolun en temel parametrelerinden bir tanesidir. Yani hidayet yolculuğunda kişinin hala hidayette ol, olabildiğinin ve kendisini yanlıştan koruyabildiğinin en görünen yanlarından bir tanesi. Cenab-ı Hak buyurdu ki, اِنَّ الصَّلَاتَ anil عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz insanı yanlıştan, fuhuştan, ve münkerattan alıkol. Şu halde namaz kişinin istikamette kalabilmesinin adeta çizgileri gibidir. Yani yolun çizgileri ve yolun kenarındaki bariyerler neyse namaz böyledir. Namaza hakkıyla tutunabilen kimseler ve namazı hayatlarında muhafaza eden kimseler, edebilen kimseler henüz daha şeritteler demektir. Peki namazı Muhafaza edebilmenin yolu nedir? Ayette Cenab-ı Hak diyor ki, amaca bağlılık. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ ala صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Ahirete iman edenler buna iman eder ve namazlarını ve işte onlar namazlarını muhafaza edebilirler. Şu halde namazını muhafaza edebilmek ancak kişinin yolun neticesinde, kavuşacağı ahireti sahici bir imana dönüştürebilmesiyle ile mümkündür. Amaç sahici olmaz ise araç ki yol araçtır, araç sahici olmaz. O zaman yol bir süre sonra eğrilmeye, bükülmeye, Kur'an'ın ifadesi ile ''ivaca'' eğri olmaya mahkum olur. Şeytanın kişiye gelip şayet ahirete tutkuyla bağlı değilse, dünyadan vaat edeceği hevaları ve arzuları etkili olmaya başlar. Bunlar etkili olunca da kul yoldan çıkar, başka bir istikamet edinir ve yol artık açıya sahip olmuştur. Yolda bir açı vardır çünkü artık kul ve Allah arasındaki o dost doğru yoldan, kuldan başka bir yere bir açı oluşmuştur. Bunu Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de وَيَبْغُونَ هَا عِوَجًا يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ Allah'ın yolundan saptırıyorlar. وَيَبْغُونَ هَا عِوَجًا Ve istiyorlar ki o yol eğri olsun. Kuldan Allah'a uzayan o doğru yol, şeytanların ve şeytansıların e, hiç tahammül edemedikleri, hiç... Ee, rıza gösteremedikleri bir şeydir. Böyle bir istikamette olan kimseyi çeldirmek üzere heyecanla üzerine atılırlar. Sağdan, soldan, önden, arkadan onun istikametten çıkmasına, yoldan çıkmasına Ve böylece artık bir açıyla eğri bir güzergaha kalmasına ee, bütün var güçleriyle çaba gösterilen. Şimdi bir başka soru, Cenab-ı Hak buna niçin müsaade eder? Allah Azze ve Celle kulunun yoldan çıkmasına ve kulun yoldan çıkaracak bu tür etkenlerin varlığına niçin müsaade eder? Cenab-ı Hak buyurdu ki, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا kulli نَب۪يِّنَ اَعْدُوَاَنْ شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِ İnsanların ve cinlerin şeytanlarını biz var ettik. Yani varlıklarını biz sağladık. يُحِي بَعْدُهُمْ اِلٰى بَعْدٍ زُخْرِفَ الْقَوْلِ غُرُورًا Bunlar birbirleriyle de iletişim halindeler, birbirlerine vahy ediyorlar. Güzel yaldızlı sözleri vahy ediyorlar ve bunların duruşu, düşman şeytanlara, şeytanların bu konumu لِكُلِّ نَب۪يِّنَ عَدُوًا Her peygamberin karşısında düşmanca bir tavır takındılar, düşmanca bir konum aldılar ve birbirleri arasında da bunu vahy ediyorlar. Cenab-ı Hak tam ayetin burasında diyor ki, girişte biz var ettik demişken devamında da diyor ki وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا Rabbin istese bunu yapamazlar. Demek ki Cenab-ı Hak yapmamalarını değil, bunu yapabilmelerini meşriyet etmiş. Allah Azze ve Celle kulun önüne yanlış yolun da açılmasını dilemiştir. Dolayısıyla onun önüne sadece doğru yolu açmamış, yanı sıra yanlış yolu da açmıştır. Bu bizi en baştan beri neredeyse bütün derslerimizde vurguyla bahsettiğimiz, irade konusuyla karşı karşıya nedir? Çünkü yol bir tercihdir. Kişinin yola çıkması ve yolda amacını belirlemesi tamamıyla tercihleriyle şekillenir. O yüzden hep niyet deyip duruyoruz. O yüzden Cenab-ı Hak ben yolu açtım deyince اِنَّا هَدَيْنَاهُ seviyle Biz kulun önüne yolu açtık deyince hemen çataldan bahsetti. اِمَّا شَاكِرًا ya şükredenlerden ve immâ kafûrâ ya da nankörlük edenlerden, her ikisi de ismi fail, her ikisi de yapanın kendi tercihi. Şükreden dediğimiz şükreden kişi fail, nankörlük eden dediğimiz nankörlük eden kişinin kendisi, o da bunu yapan kimse. Dolayısıyla yol bir tercih olabilmesi için alternatif olmalıdır. Eğer açtığınız navigasyon size, Tek bir istikamet belirliyorsa hiçbir tercih verilemiyor demektir. Halbuki navigasyon nereye varmak istediğimizi bize sorarak daha başta temel tercihi önümüze açıyor. Sonra da hangi yollardan gitmemize dair alternatifler de şuradan şuradan şuradan diye belli seçenekler de sunabilir. Eğer amaç doğru bir amaç ise bu doğru amaca giden, Yollar Allah Azze ve Celle'nin yollarıdır. Cenab-ı Hakk'ı ''وَاَلَّذ۪ينَ <gülüyor> جَاهَدُوا ف۪ينا'' Bizim uğrumuzda çaba gösterenlere لَنَهْدِيَنَّهُمْ <gülüyor> subulena. Bize, yollarım, onlara yollarımızı göstereceğiz buyuruyor. Yani kul Allah Azze ve Celle'ye ben seni memnun etmek ve razı etmek istiyorum. Bana imkanlar nasip et der. Allah Azze ve Celle kimisine bolca servet, o da bunları infak ederek Allah yolunda infakıyla öne çıkar. Onun yolu bolca harcayarak Cenab-ı Allah yolunda infak diye لِيُنْفِقُوا fikufi سَب۪يلِ <gülüyor> Allah'ın yolunda infak. Bu kimse yani bolca serveti olan kimsenin yolu infak yoldur. Ağırlıklı olarak onun yolu böyle şekillenmiştir. Tabii ki onun yolunda farz olan namazlar yine var, diğer farz olan şeyler var ama ağırlıklı olarak eline geçen imkanlar hangi açıdan ise o kişinin güzergahı ve yolu da o istikamet üzere kurulur. Bir başkasınınki zekasıyla kitap yazarak, insanlara bu anlamda ya Allah'ın yolunu, kitabını, dinini tanıtarak, bir başkası emeğiyle, gücüyle, kudretiyle ama herkesin Temelde Cenab-ı Hakk'ın çağrısını anladığı, kavradığı ve buna uymak üzere vesile aradığı bir yolculuktan söz ediyoruz. Bunlar bir otoban yolun şeritleri gibi olabilir. Yani aynı otobandaki şeritler gibi Cenab-ı Hakk'ın yolları. Bunlar arasında bir açı olmaz. Açıdan söz ettiğimiz ilk anda yoldan çıkmaktan söz ediyoruz. Kötü yol. وَسَاءَ سَب۪يلًا Cenab-ı Hak dedi ki, وَلَا تَقْرَبُ Zina Zina'ya yaklaşmayın. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَب۪يلًا O fahişa, o çirkin ve kötü bir yol. Tıpkı bizdeki deyimde olduğu gibi ayette de kötü yol dedi. Demek ki yoldan kişiyi çıkaran şeyler heva ile, arzular ile ilişkili olan şeylerdir. Bunlardan, en önemlilerinden bir tanesi de söz gelimi zina. Kişiyi yoldan çıkarır, Cenab-ı Hak buna kötü yol dedi. وَسَاءَ sebiyle. Başka bir amaç, kulun Cenab-ı Hakk'ın rızasını uygun yaşadığı bir süreçten onu caydırabilir. Bir de yola gelmek var. Yani yola çıkmayı konuştuk, yolda kalmayı, yolu tutturabilmeyi konuştuk, yola düşmeyi konuştuk. Yolda amacı da konuştuk. Yola gelmek Cenab-ı Hakk'ın kulunu yola getirmesi. Dolayısıyla kul yoldan çıktı diye Cenab-ı Hak çıkmışken hadi çıkabildiği kadar çıksın mı der yoksa Allah Azze ve Celle'nin bir de yola getirmesi vardır. Bunlar cebre varmayan, Cebre varsa bile sonra tekrardan iradesini kendisine geri sağlayan süreçlerdir. Söz gelimi Kur'an'daki bir ayette Allah Azze ve Celle diyor ki, غَشِيَهُمْ مَوْجُنْ كَلْظُولَل۪ي Böyle büyük dağlar gibi, büyük ee, kabartı yani bu dalgalar öyle onların üzerine denizde e, çıktı ki, غَشِيَهُمْ Onları kapladı ve daha bu büyük dalgalar kendilerini dağlar gibi kaplayınca anladılar ki ölecekler. وَظَنُّوا اَنَّهُمْ اُحَيْطَ بِهِمْ Dediler ki bizim kurtuluşumuz yok, biz burada ölmek üzereyiz. Şimdi Cenab-ı Hak kulunu yola getiriyor. دَعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ Bütün içtenlikle Cenab-ı Hakk'a çağrıda bulundular. لَاِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ Bizi bundan kurtarırsan, لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Biz şükredenlerden olacağız. Şimdi burada bir miktar zor kullanım var. Hissiyle ile de olsa yani batmadılar, boğulmadılar ama batacaklarını zannettiler. Yani tesir ile Cenab-ı Hak onları korkuttu. Korkutarak onları yola getirdi ve yola geldiler. Bütün şirk koştukları her şeyden vazgeçip, Sadece Cenab-ı Hakk'ı çağırdılar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, قُلْ اَرَئِيْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّعَىٰهِ Allah'ın azabı gelse yahut kıyamet gelse, gayrı Allah'ı tedu'un. Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Mümkün değil. İn kuntum صَادِقِينَ Doğruysanız söyleyin Allah'ı çağırırsınız. Bu Cenab-ı Hakk'ın iddiası ve hem kendimiz kendimizde biliyoruz. Hem de herkeste de böyle olduğunu Cenab-ı Hakk'ın verdiği haber ile biliyoruz. Yeter ki gerçekten öyle yazdım olsun, ölümle birebir karşı karşıya yazsın. Bu yola getirmedir. Şimdi Allah Azze ve Celle yoldan çıkmış, alır yola getirir, yola tekrar kor ama sonra ona yine iradesini bahşeder ki yolda yolun kalanını iradesiyle yürüsün. Çünkü esas olan iradedir. İradesini ele, elinden alarak, Yolda onu mecburen tutmaz Cenab-ı Hak. Demek ki yaşadığımız süreçte Cenab-ı Hakk'ın bizi yola getirmesi çok fazladır. Envai çeşit araçları Cenab-ı Hak hayatımızda bizi yola getirmek üzere bugüne kadar kullanmıştır, bugün kullanmaktadır, Yarında kullanmaya devam edecektir. Buyurdu ki Allah Azze ve Celle, فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٌ Göğün belirgin bir duman kaplayacağı günü gözetle. Bu da Allah'ın azaplarından bir tanesi. Olduğunda tıpkı bugün koronavirüs olduğu gibi herkes neymiş acaba? inceleniyormuş, şifresi çözülüyormuş, araştırılıyormuş. Yani insanın her şey çok sabit, yer sağlam, biz hakimiz her şeye sanması bu korkunç bir yanılgı ve buna sık sık düşüyoruz. Şu an her şeyin yerle bir olduğu, bütün sabitelerimizin boşa çıktığı bir duruma geldik. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ayetlerde bahsettiği hususlara karşı dün nerede olacak vesaire diyenler hep yaşandığı zaman bugünkü benzer psikolojiye giriyorlar. Cenab-ı Hak dedi ki öyle bir duman... daha da عَذَابٌ اَلِيمٌ Bu elim bir azap, insanları kaplamış dediler ki Rabbena şifa annel Rabbimiz bizden bu azabı kaldır. Biz inna mu'minun biz iman edeceğiz. Sana güvenecek, sana saygılı yaşayacağız ve hayatı senin adına yaşamaya başlayacağız. İnna mu'minun. Cenab-ı Hak diyor ki inne kesiful azabe qalila biz azabı biraz kaldıracağız bir müddet azıcık bir süre ama innekum aidun siz tekrar yaptıklarınıza geri döneceksiniz yani kulu zorla cenaba bak yola getirdi kul sonra serbest bırakınca kul yine yoldan çıktı çünkü bu yolda ilerlemenin hakkı kişinin gönüllü iradesiyle yollanmasıdır. bu yolda kişi ancak iradesi tutabilir kendi gönüllü Cenab-ı Hakk'a olan sevgisi ve saygısı tutabilir. Bu Allah'ın sünnetidir ama Cenab-ı Hakk'ın kulu yola getirmeye çalıştığı dönemlerde akledip, bunu fırsata çevirip iradesini gönüllü olarak buna katarak, hazır Cenab-ı Hak yola getirmişken sonra yolda kalmayı istekli bir şekilde, gönüllü bir şekilde devam ettiren kimseler de olabilir. Cenab-ı Hak insanların yola gelebilmesi için lehte yani yumuşak da sert her türlü önlemi onların, onlar için yaşatır. Dolayısıyla bugün yaşadığımız bu sıkıntıda da yola getirme tırnak içerisinde benzeri bir sıkıntı yaşıyoruz. Allah Azze ve Celle dedi ki benzeri çok sıkıntılar yaşayacaksınız. اَسَّمَاُمُنْ فَطِرٌ بِهِ Gök yarılacak, gün gelecek, Gök yarılacak veya öyle bir şey olacak ki, يَوْمَنْ يَجَعَلُ الْوِلْدَانَ ش۪يبًا Öyle bir hastalık olacak ki, bu kesin sadece gençleri, sadece çocukları, bebeleri yakalayacak ve onları yaşlandıracak. İnsanlar kendi çocuklarının yaş, günler içerisinde yaşlanmasıyla karşılaşacaklar. Bunun bir benzeri hastalık var zaten ama bunun birdenbire bütün çocuklarda görüldüğünü düşünün. يَوْمَنْ يَجَعَلُ الْوِلْدَانَ ش۪يبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولا كوكب gün gelecek yarılacak. Cenab-ı Hakk'ın bunlar vaatleridir, tehditleridir, gerçekleşecekler. Cenab-ı Hak diyor ki inne hadihi tzikra. Bu bir hatırlatma ve uyarıdır. Fe men sha'a limen sha'a en yettahida ila rabbihi sabila. Rabbine bir yol edinmek isteyen Kimseler için bunlar birer hatırlatma, birer uyarıcı şeylerdir. Ama azap geldiğinde bile İslam ile dalga geçen, dua ile dalga geçen, sabır ile dalga geçen Cenab-ı Hakk'a yalvarmak, yakarmak ve O'nun bizden azabı kaldırması için O'na sığınmakla dalga geçen. Cenab-ı Hakk'ın استعدü billah buyuruyor ki, فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ Bari sıkıntımız geldiğinde Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakarsalar, ''Ya Rabbi bunu bizden kandır'' diye. Bugün bir karikatür gördüm, orada işte bütün yani din mensuplarını resmetmiş, Müslümanlar da var orada. Hepsi bilim adamına ''Bir an önce buna çare bul hadi ne olur'' diye. Yani hepsi çaresiz kalmışlar, dinler bir işe yaramaz. Asıl olan bilindir. herkes çareyi bilimde arıyor. Şeytan Cenab-ı Hakk'ın azabı geldiğinde bile Cenab-ı Hakk'a sırt dönmemizi istiyor. Halbuki akletse insanlar yüzde beşini onunu değil yüzde yüzünü öldüren bir canlıyı Cenab-ı Hakk'ın yaratıp bizi de ona karşı ne bir açı aşı ne bir çare bulamamakla karşı karşıya, bırakabileceğini şu basit olay üzerinden görür. Cenab-ı Hakk'ın bunu rahmetiyle sınırlı tuttuğu, akledip ona sığmamızı, kendimizin ne kadar çaresiz olduğumuzu yüzümüze vurmuşken hala istatistik yüzdelik dilimlerle kendimizin hayatta kalacağımızı Cenab-ı Hakk'a buradan bulduğumuz veya kendimizce ürettiğimiz şans ile diklenip baş kaldırmamızı telkin eden şeytana uyduğumuz veya uyabildiğimizi uyabilenlerimizi dalga geçerek gördükçe insanın şöyle demekten kendisini alamıyor. Etuhli kuna bima faal as Aramızdan sefihlerin yaptıklarından ötürü ya Rabbi sen bizi helak etme. Akulu kavli haza ve astagfirullahal azim li ve lekum ve mu'minin.